Rasulullah onlarla beraber Rukiye'ye varıp iki secde etti. Sonra selam verdi. Ondan sonra o iki tarifeden her birinin nöbetleşe namaza durup kendi hesaplarına birer kere Rukiye'ye varıp iki şey secdede ettiler. Kork iki korku namazının yayalar ve süvariler olarak kılınması babı racil ayakta duran demektir.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 Peygamber tekbir aldı. İnsanlar onunla birlikte tekbir aldılar. Peygamber rüküye vardı. İnsanlardan bir, kı bir kısmında da vardılar. Sonra peygamber secde etti. Rükü edenler ve onunla beraber secde ettiler. Rükü edenler de onunla beraber secde ettiler. Ve sonra peygamber ikinci vekat için kalktı. Secde etmiş olanlar da kalktılar ve geriye çekilip öteki kardeşlerine bekçilik etmeye koyuldular.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 Evzai şöyle demiştir. Eğer fetih zamanı da namaz kılmaya kadir olmazlarsa ima ile namaz kılarlar. Herkes ayrı ayrı namaz kılar. İmai da kadir olmazlarsa kıtale ara verinceye kadar yahut emniyette oluncaya kadar namazı geri bırakıp sonra iki rekat kılarlar. Buna da kadir olamazlarsa bir rükü ile iki secdeden ibaret bir namaz kılarlar. Buna da kader olamazlarsa kendilerine tekbir kifayet etmez. Namazı emin olacakları zamana kadar geri bırakırlar. Mekhul de buna olmuş, kail olmuştur. Enes İbn Malik de şöyle demiştir. Tuster kalası muhasara edilirken Tanyer'e ağırdığı vakitte hazır bulundum. Kıtanın alevlenmesi şiddetlendi de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 Sonra hayvanına bindi de Allahu Ekber. Harbet Hayber o inna iza nezelna biz sahati kavmin fesada sahabul münzerin. Allahu Ekber. Hayber harap oldu gitti. Yahut Hayber harap olsun. Biz bir kavmin yurduna basıp içine girdik mi, inzar edilmiş olanların sabahı yaman olur buyurdu. Hayber ahalisi dışarıya çıktılar, sokaklarda koşarak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 İyi deyim. İki Bayram namazı kitabı. Bir, iki Bayram, Bayramda süslenmek hakkında bab. Abdullah ibn Umer radıyallahu anh şöyle demiştir. Umer ibn Hattab çarşıda satılmakta olan kalın ipekten bir kaftan aldı. Bu o kaftanı alıp Rasulullah'a getirdi. Ya Rasulullah bu kaftanı satın al da Bayramda elçiler geldiği vakit giyinip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 ben İbni Ömer'in idim. Hemen deveden indim ve mızrağı ayağından çıkardım. Bu vakamina Mina'da oldu. Haccaç'a haber ulaştı da Haccaç İbni Ömer'i yoklamaya geldi. Haccaç, ah seni yaralayan kimdir bilseydik dedi. İbn Ömer beni yaralayan sensin dedi. Haccaç, burası söz dedi o da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 Bu namaz namazgâhta peygamberin ön tarafına dikilirdi. Peygamber de o doğru yönelerek namaz kıldırırdı. 15. Tekremiz kadınların ve hayızlı kadınların bayramda namaz kılacak yere çıkarmaları bağlı. Bize Hammad Ebu Eyüp'ten, o da Muhammed İbn Selim'den tahsis etti. Ümmü Atiye radıyallahu anh.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 Her kim ondan evvel boğazlarsa ondan ancak acele edip ailesine verdiği bir şey olmuş olur. Kurban ibadetiyle hiçbir münasebeti olmaz. Bu sözün akabinde bir kimse ya Resulallah ben davarımı namazdan evvel kesmiş bulundum. Benim yanımda yaşına girmiş kişiden daha iyi bir vardır. Dedi Resulallah o çebişi kes fakat böylesi senden sonra hiçbir kimse için kafi gelmez buyurdu. 18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 kesir saltın eminin hizasındaki alametin sütunun yanına geldi ve bayram namazını kaldırdı sonra orada hutbe yaptı ondan sonra yanında bilen olduğu halde kadınların bulunduğu tarafa geldi kadınlara vaaz etti ve hatırlatmalar yaptı ve onlara sadaka vermemelerini emir buyurdu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 Sonra oturmak zorunda erkeklerin saplarını yanarak gelip kadınların saplarına girdi. Bilal de beraberindeydi. Oraya varınca şu ayeti okudu. Ey peygamber mümin kadınların sana gelip de Allah Teala'ya hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, evlatlarını öldürmemek, başkalarının çocuğunu kocalarına yapıştırma iftirasında bulunmamak, hiçbir işte senin muhalefet etmemek üzere beyat etmek isterlerse bu şartlar dairesinde sen de onların beyatını kabul etme, sen de onların beyatını kabul etme, kendileri için Allah'ından mağfiret iste. Çünkü Allah çok mağfiret edeceği, çok merhamet eyleyicidir. Elmüm Tehine suresi 12. ayet. Sonra bu ayetin okuması bittiği zaman,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 Namaz kılma yerinde kurban edilecek hayvanın nahır veya zebh ederiydi. 23. Bayram hutbesi esnasında imamın ve insanların kelam etmesi ve imam hutbe yaparken dinlerin herhangi bir şey sorulduğu zaman sorana cevap vermesi babı.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 İbn Abbas bayram namazından önce namaz kılmayı teşvik görmüştür. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan bayramı günü namaz yaha çıktı ve yalnız iki rekat namaz kıldı. Ondan evvel de ondan sonra da hiçbir namaz kılmadı. Yanında Bilal de vardı.